Herkese merhaba. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Temel ayrımlarla devam ediyoruz. Temel ayrımlardan biraz kısaca evet. söz eder misin Canan? Temel ayrımlar veya anahtar ayrımlar. Kısaca biz şiddetsizlik yolunda ilerlerken bunu nasıl yaşıyoruz? Bu farkındalıkla ilgili her program bir anahtar ayrım veya işte temel ayrım konuşuyoruz. Bu haftanın konusu da otoriteden korkmak mı veya otoriteye saygı duymak mı. Kendimizden örnekler veriyoruz okuduklarımızdan veya öğrendiklerimizden. Sizlerin de bu konuda bize bir herhangi bir katkısı olursa çok memnun oluruz. Lütfen bize yazın. Evet, otoriteden korkmak mı, saygı duymak mı? Yani bir arasındaki fark sanki bizim karşımızdaki insanı nasıl etiketlediğimizle de ilgili sanki. Ee, Otoriteten korktuğumuz zaman kendimizi korumak için o kadar böyle bir e, meşgulüz ki <gülüyor> o etiketin ve rolün altındaki insanı çoğu zaman göremiyoruz. Ya o otorite o söyledi, yaparım yapmak zorundayım gibi bir şey gibi geliyor bana. Evet. Şimdi otorite e, kelimesi bile tek başına <gülüyor> benim böyle derin bir nefes olup kendime gelmeye davet ediyor. E, otorite dediğimde ben hızlı bir şekilde güç kavramını düşünmeye başlıyorum. Güç ne demek? Güçlü olmak ne demek? Güç ilişkisi nedir? Geçen programda konuşmuştuk biraz biraz hatırlatmak istiyorum. Güç. ...ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan kaynakları harekete geçirme kapasitesidir diyor iki Kaş'tan. Bazı insanlar buna sahip, daha fazla sahip. Hepimiz sahibiz de. Bazı insanlar bazı alanlarda kaynakları daha fazla harekete geçirme kapasitesine sahip. Mesela maddi kaynakları düşündüğünüz zaman bazı insanların maddi kaynakları diğerlerinden daha fazla... Aynı şekilde otoriteyle birlikte düşündüğüm zaman e, güç, statü ve kaynak erişimi daha fazla olan insanlar diye düşünmeye başlıyorum. Nereden geliyor aklına dersen e, şeyi Livin, e, Liblarson e, Lib ve Katherine Hoffman'ın kitabında bu konunun altında Marshall'ın Marshall, Marshall Rosenberg'in bir sözü var. E, diyor ki, e, bizden daha fazla güce, statüye veya kaynağa sahip olduğunu düşündüğümüz insanları empatiyle dinlemek genellikle daha zordur. E, o alıntıyı gördüğüm için bunları söyledim. Evet, benim de otoriteyle ilgili hoşuma giden bir şey var tanım. Yani otorite güç sahibi olmak ve bu gücü kullanarak diğer insanları disipline etmek. Hı. İşte daha önceki geçen haftaki programda da bu gücü şeylerini konuşmuştuk. işte üzerine güç demiştik, birlikte güç demiştik, koruyucu güç demiştik. ...power under dediğimiz Türkçesini bulmakta zorlandığımız bir farklı güç de vardı. E, programın başında da söylediğim gibi... Yani ...bizden bir şey istendiği zaman... ...cezalandırılacağız veya ödül alamayacağız diye öyle bir korkuya kapılıyoruz ki... E, ...genellikle bu oyunu eğiyoruz. Ve kendimizi o kadar korumakla meşgulüz ki... Ve ...hakikaten o otoriteyle bağlantı kuramıyoruz. Onun da bir insan olduğunu göremiyoruz. E, otoriteye saygı duyduğumuz... yani Saygı duyduğumuz otoritelerdeki ki bunlar genellikle bir konuda uzman olan insanlar. Yani bir şeyi senden daha iyi biliyor, daha iyi yapıyor diye ona saygı duyabiliyoruz. Çünkü o insanlar da sana güçlerini kullanarak sana, seni manipüle etmiyorlar. Senin hayatına katkıda bulunacak bir şeyler söylüyorlar veya yapıyorlar. O insana da saygı duyuyorsun. Şimdi aklıma ne geldi? Ee, aslında radyo bir otorite. Açık radyo bir otorite değil mi bizim için? Öyle mi? <gülüyor> saygı duyduğum bir otorite olabilir. <gülüyor> evet. Çok ilginç. Yani açık Radyo kurum olarak bizim için şu an... Için. Evet. Çünkü beni... Senin verdiğin tanımı tekrar hatırlatır Hı -hı. mısın? Ee, saygı duyduğumuz... E, yani saygı duyduğumuz şey otorite birisinin bir uzmanlık konusu var. Ve bizim hayatımıza katkıda bulunan şeyler yapıyor veya söylüyor. O zaman onu dinliyoruz ve bizi manipüle etmiyor. Gücü, ve bize, gücü üzerimize kullanarak bize şunu yap bunu yap demiyor. Demiyor ve beni de disipline ediyor. Evet. Demin verdiğin Hı -hı. örnekte. Açık Radyo tam bunu yapıyor Hı -hı. aslında. E, hani kendi sesimi... Ee, Türkçe konuşan bütün dünyada kim Türkçe konuşuyorsa duyurabilmem için Bana bir alan açıyor Ve bu alanda da beni disipline ediyor Ben aklıma geldiği gibi gelip burada e, Aklıma esen her Hı -hı. dakika program yapmıyorum Bir Hı -hı. biçimde buradaki bütün programcıları disipline ediyor Dolayısıyla burada bir e, otorite var radyo em, konusunda Hem de bir, bizim için bir kaynak Evet biz bu netişimi yaymak istiyoruz ve paylaşmak istiyoruz. Evet, devam et. <gülüyor> Dolayısıyla iki şey yapabilirim. Ya eski, mesela ben eski gazeteciyim. E, gazetelerde 10 yıla yakın çalıştım. E, eski korkularımı devreye sokabilirim. Yani böyle cezalandırılma, işten atılma korkularım gelebilir. Ondan sonra işte e, beğenilmeme e, ...yetersizlik filan meselelerine girebilirim. Çünkü otorite alanı hepimizin çok e, yaralı alanları. Yani e, annemizle babamızla birlikte başlayan bir yer otoriteyle ilişkimiz. Anne babamla ilişkim kadar eski. Bütün bu yaralarımı devreye sokabilirim. Ve birdenbire açık radyoda korkudan e, eylemler yapmaya başlayabilirim. Ve bütün derdim sevgili Ömer Madra'nın beni beğenmesi olmaya başlayabilir ya da barışa yaranmaya çalışmaya başlayabilirim. Otorite bana ödül versin. Beni sevsin, beni beğensin. Bize Ar daha beni, iyi kayıt yapsın. Bize daha iyi kayıt yapsın diye. <gülüyor> ee, ya otoriteden yani hakikaten korku eylemleri yapmaya başlayabilirim ya da ya büyük bir şükranla ya bize bu alanı açtılar. Ondan sonra burada da bunu yapıyoruz diye saygıya geçebilirim. Saygıya geçtiğim yer Birdenbire Ömer Madra'nın benim bütün otorite korkularımı temsil eden genelliğin yönetmeni koltuğundan inip benimle göz mesafesinde bir insan olduğu yer. Barış'ın benimle birebir göz göze baktığı ve bire iki insan olarak birlikte bir şey ürettiğimiz yer. Ve o noktada ben benim içimde hızlı bir şekilde saygı ve şükran doğmaya başlıyor. Yani bunca yıldır bu radyoyu. E, açık tutan, bize alan açan, işte benim kayıtlarımı yapan, editlerimi yapan, dertlerimi bir biçimde e, çözmeme katkıda bulunan ve şiddetsiz iletişim topluluğunun sesini duyurmak için katkıda bulunmamıza alan açan bir yer haline gelir. Yani önce insan insana bir yer haline gelir. Sonra da e, akışa geçeriz. ya Şefkatli bir akışa geçtiğimiz yer haline gelebilir. Otorite ile İlişki biraz bu geldi aklıma bugün. Çok güzel bir örnek verdin. Gerçekten ilham oldu bana da. Yani e, başkalarının yapamadığı bir şey yapmak ve bunun değerli olması ve bizim bunu dayatmadan e, sunmamız bize saygı veren bir, gören bir otorite yapabiliyor. E, burada çünkü bağlantı var. E, seçim hakkı var özellik var, ee, gücü üzerinde kullanma yok, gücü birlikte kullanma var, yani bir takım ihtiyaçlarımıza karşılayan bir yer. Çok güzel, ben hep aklıma bu saygı gören e, e, otorite kim olabilir diye düşündüğümde, mesela konusunda çok iyi bir doktor, yani onun dediğini dinleriz, çünkü biliriz ki o bizim hayatımıza katkıda bulunacak bir şey söylüyordur. Ee, bir takım Öğretmenlerimiz, saygı duyduğumuz otoriteler. Ama burada da hep oradaki anahtar veya şey ayrım yani gerçekten bize diretilen, bize hani predilen bir şey değil. Biz onun uzmanlık alanına saygı duyuyoruz. Onun bize hayatımıza katkısına saygı duyuyoruz. Ee, bu yüzden e, Marshall Rosenberg'in bir e, şeyini dinlemiştim. Üniversitede hoca olarak çalışırken e, bu insanlara şey vermezmiş mesela not vermezmiş ve not vermediği için de üstündekiler gelip ona der yani böyle saçma şey olur mu yani çocuklar tabii ki not vereceksin o da der dermiş ki yani mecbur yani mecbur olmak istemiyorum çünkü not almadan yani not alma şeysi olmadan çalışmalarını istiyorum diye e, bu da hani ödül ve cezayla ilgili otoriteler genellikle işte bunu yapmazsan ceza alırsın e, gibi oradan aklıma gelen bir örnek oldu. E, Rosenberg'de benim saygı duyduğum bir otorite. Ve <gülüyor> ee, bana bir hayatıma katkıda bulunuyor. Ve onun uzmanlık alanından çok besleniyorum, ilham alıyorum. Ee, hayatıma katkısı çok fazla. Onun gibi bir şey. Ee, daha önceki başlarken söylediğim şey tekrar e, döneceğim dedim ama galiba bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Ee, Pink Martini ile devam ediyoruz. Let's Never Stop Loving. Evet, devam ediyoruz ee, şeyle ilgili e, etiketlerle ilgili yani karşımızdaki insanın e, etiketini görüyoruz ama insan halini görmüyoruz yani otoritenin e, ne bileyim mesela benim yan, yan komşum e, çok önemli bir şirkette genel müdür ama ben onu her gün işte şortla görüyorum tişörtte görüyorum o benim için komşu <gülüyor> Ama bir kere onu şeyde gördüğüm zaman, iş yerinde gördüğüm zaman ha, orada çok farklı birisi. Yani onun insan halini o iş yerinde göremiyor tabii. Orada bir takım yükümlülükleri olduğu için daha farklı bir şeye bürünüyor. Zaten tehlikeli nokta da o galiba. Yani bazen o kimliğimizi... E, yani insan kendimizde o etiket oluyoruz bazen değil mi? O kimliğe bürünüyoruz. <gülüyor> Orada da bir ayarı kaçırdığımız yani çalıştığımız yerlerde o olabiliyor. O kimliğe girip kendimizle ve başkalarıyla da o bağlantıyı kapatıyoruz veya o zaman da o akış olmuyor. Mesela ben bunu doktorlar da çok görüyorum. Eserlikle doktorlar böyle hiç böyle konuşmazlar şey <gülüyor> Yani doktor oldukları için böyle bir kimlikleri vardır ve böyle hani çok az bilgi verirler ve tık tık tık gelirler giderler böyle değil mi böyle bir şey e, bağlantı kurmakta zorlandığım bir çeşit e, e, hayatımda annemin hastalığında veya kendi yaşadıklarımdan deneyimle söylediğim e, bir takım e, doktor kimlikli bağlantı kurmakta zorlandığım insanlar olmuştur. Evet. Bu doktor <gülüyor> doktor örneğin ne ilgili? Beyim aklıma şey geldi. Bu şiddetsiz iletişim sertifikasyon sürecinde bir ön değerlendirme toplantısı yapıyoruz biz asesörümüzle birlikte. vivetle toplantı yaptığımız zaman bu temel ayrımı konuşmuştuk. Sormuştu bir örnek versene. Hani. Otoriteden korku otoriteye saygı konusunda diye benim aklıma da hemen doktor örneği gelmişti tam senin söylediğin nedenle <gülüyor> doktordan korkmak korktuğum için mesela diyelim ki bir kalp ameliyatına girilecek işte kardiyolog geldi ondan sonra ben de hemşireyim doktordan korkudan böyle artık her ne diyorsa yapıyorum. Aynı, aynı adam, Türkiye'nin dünyanın en tanınmış kardiyologlarından biri sarhoş geldi. Ameliyata girecek. Ben çok korkuyorum. Şimdi korkuyorsam ben bu adamdan, sarhoş. Eli ayağı, gitmiş ağzı burnu kaymış. Şimdi korku iki şey yaptırabilir. Bir, hiç sesimi çıkarmayabilirim ve orada canlı hayat tehlikeye girebilir. İki, Belki hani konuyu kapatmak için böyle başka yollar bulmaya çalışırım. Gıç yaparım, buç yaparım. Fakat özetle korku e, benim otoriteyle ilişkimde bir bariyer halinde. Yani canlı hayata da hizmet eden bir tarafı yok. Ya da otoriteye hala saygı duyuyorum. Bilgisine hala saygı duyuyorum. Ama sarhoş geldi. Bir dakika arkadaş sen sarhoşsun. Dur bakalım. Diyebildiğim bir yer. Yani e, biraz sanki dağınık anlattığım gibi geldi bana ama. Otoriteyle ilişki, e, otorite olduğu için her yaptığına şapka çıkardığım, ayaklarına kapandığım, ondan sonra ne yapsa sesimi çıkarmadığım bir yer değil. O korku kültürünün otoriteleriyle ilişki. Şiddetsiz iletişimde aradığımız otorite o değil. Şiddetsiz iletişimde aradığımız... Evet saygı duymak, evet bilgisinin karşısında işte kardiyolog olarak sunacağı katkıya alan açmak ama sarhoş geldiğinde de hey bir dakika giremezsin bu ameliyata arkadaş diyebilecek bir eş değerlik. Aslında şiddetsiz iletişimde otoriteyle ilişkide bir eş değerlik arıyoruz. Eşit olmayabiliriz bilgide. Ama aynı zamanda eşdeğerlik içindeyiz hala insan olduğumuz için. Galiba e, temel ayrımda hani benim biraz kokusunu aldığım yer bu eşdeğerlik yeri. Evet yani otoritenin de gerçekten senin gibi bir insan olduğunu fark etmek. <gülüyor> e, bu şeyle otoriteyle ilgili yani sistemlerde de tabii bir takım sistemleri değiştirmekte çok zorlanıyoruz işte ama oradaki insanlar insanı görmeyip Genellikle biz işte sisteme karşı böyle bürokratik lafların arkasında e, ki o insanların ihtiyaçlarını da göremiyoruz bazen. İşte patronum böyle söyledi ben yaptım. E, daha önceki programlarda da hep konuştuğumuz işte o Adolf Eichmann'a sordukları zaman yani bu kadar insanı öldürdün hiçbir şey hissetmiyor musun? Yok dediği zaman çünkü benim komutanlarım emretti ben de öldürdüm demesi gibi. Hani bu Ams Sprache dediği e, şeyin bürokratik değil çok şiddetli bir e, değil yani şiddetin e, başkası söylediği için yaptığı şey yani orada da otoriteden korktuğu için veya onu o kadar isterleştirmiş ki hiç düşünmüyor bile adam. Bana komutanların bunu söylediği için insanları öldürdüm diyebilme hali bizim e, e, şiddetsiz iletişimde e, uzak durduğumuz e, bir yer. E, onu da tekrar hatırlatmak istedim. Evet etkili toplumsal değişimler yapmak için bir önceki programda da konuştuk. O i̇nsanları düşman olarak görmekten kaçınarak evet bunlar otorite bunlarla hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey değiştiremeyiz diyen böyle bir söylemden çıkıp e, oradaki bağlantıya girmek için onların içindeki insanlarla bağlantıya girmek. Yani sistemle kavga etmek yerine o sistemin içindeki insanlarla nasıl bir e, bağlantı kurabiliriz? Gibi de bir Soru aklıma geliyor. Bunun konusu olmasa da daha sonra ileride belki toplumsal değişimle ilgili bir program yaptığımızda tekrar konuşuruz. Evet şimdi bunları konuştukça bana bir böyle derin üzüntü gelmeye başladı. Hakikaten otorite kelimesinin içinde yani şu an kaç kişi dinliyorsa o kadar insan bir şey duyuyor birbirinden farklı olabilir benzer olabilir ama çok yaralı bir yer olduğunu düşünüyorum otorite kelimesinin açtığı kapakların altında çok acı olduğunu düşünüyorum çünkü güçle ilgili bir yer güçte e, baktığınız zaman tarihe şiddet tarihinden söz ediyoruz e, orası üzerine güç kullanılan yani sadece bir, bireylerin değil toplumların toplulukların üzerine güç kullanılan imtiyazların imtiyazsız ...olanların üzerine güç kullandıkları bir tarihten söz ediyoruz ve çok zor bir yer. Tabii şimdi burada otoriteye saygı dediğimde insanların içinde ne uyanıyor onu e, kestirmem zor. Belki hani biraz böyle endişe duyuyorum. Aynı zamanda anlatmaya çalıştığımız şey e, şiddetsizlik yolculuğunda... E, Herkesin insan olduğunu hatırlamak e, ve insan olduğu için sadece insan olduğu için bağlantı kurabileceğimize duyduğumuz güveni taze tutmak. Ve burada inat ederek aslında hepimizin insan olduğu bilgisinde inat ederek e, barış için, şiddetsizlik için, bağlantı için çalışmaya devam etmek çok kıymetli geliyor bana. Hmm. Hmm, bu... Çok güzel bir yer yani o insanlık hal, o kısmı hep orada dikkatimize, elimize alıp böyle güzelce tut, aklımıza getirmemiz gereken yer gerçekten o öyle ve birbirimize bağlar. <gülüyor> İnterdependansı gerçekten çok benim de böyle hoşlandığım yani her seferinde fark ettiğim ah evet o da bir insan. <gülüyor> yani authority korkup şey yazmışım buraya kendi notlarıma yani o tariteden korktun ö, ve sesini çıkarmadın ve boğun eğdiğin zaman orada karşıladığın da bir ihtiyaçlar var. Onlar nedir? Yani uyum. Uyum sağlıyorsun. Uyum güvenlik. Sağ, güvenlik. Maddi güvence. E, ama o zaman karşılanmayan ihtiyaçların da işte özellik, e, özgürlük, huzurluk. Yani oralarda hep e, şey, bize hep her zaman şu seçim hakkımız olduğunu hatırlamak. Evet ben seçebilirim. <gülüyor> Hı -hı. nasıl bir hayat yaşamak istediğimi seçebilirim Hı -hı. seçim gücümüzü tekrar elimize alabiliriz ee, evet bu şey, senin de bu etiketlerle ilgili Marşal'ın e, Barış Dili kitabında çok güzel bir şey vardı onu yazmışım buraya kendimizi de etiketlemeyelim etiketlerimize gücü verirsek biz de etiket oluruz insanlıktan çıkarız bu çok korkutucu Hı -hı. evet bugünkü anahtar ayrımımız Biraz böyle otorite deyince sempatik <gülüyor> olmuyor ama otoriteye saygı duyduğumuz otoriteler bizlerle gelmeden önce konuştuğumuz şey vardı. İşte Rumen aile dizim ikimizin de çok sevdiği <gülüyor> benim evet. yeni tanıştığım. Rumen Yanukov aile dizimi terapisti e, otoritesi karşısında her zaman şapka çıkar. Evet. ...çok saygı duyduğumuz... E, ...hayranlık... ...benim yeni tanıdım ...geçen haftalarda bir dizimine katıldım... ...hayran olduğum bir otorite diyebilirim... ...mesela saygı duyduğum bir otorite... ...ve burada çok ilginç bir şey... ...Rumen'i düşündüğüm zaman... ...Thomas Hübel'e e, yazın gitmiştim biliyorsun... ...Thomas evet. Hübel'i düşündüğüm zaman... ...o da modern mistik diye geçiyor... E, Marşal Rosenberg'i düşündüğüm zaman... ...Miki Kaştanı, Stefan Vivetti ...Vivet Alevi'yi düşündüğüm zaman... Ya şeyi sorgulamıyor benim için. Otorite midir, değil midir? Sorgulamıyor. Hiç aklımıza bile gelmiyor, değil mi? <gülüyor> Ve doğal bir şey geliyor. Teslimiyet geliyor. Mesela boyun eğmek değil, teslimiyet geliyor. Yani onun güven var orada. Güven var. Ah, hani öğrenebilirim. Ah, burada teslim olabilirim var. Boyun eğmek değil. Ve e, hakikaten sıfır korku var. Yani Thomas Hübel'i düşündüğüm zaman ben Thomas Hübel'le e, konuşmaya başladığı zaman ağzımın açık olduğunu bir beş dakika sonra fark ettim. Yani o kadar e, benim bildiğimi zannettiğim şeyleri başka bir yerden anlatıyordu ki yani ben onun otoritesine onun otoritesinden de kastım yolculuğuna bilgisine söyleyecek sözüm yok. Otorite e, ben otoriteyim demediği için galiba. Tam senin söylediğin bir etiket olarak karşımda durmuyor çünkü. Evet. Yani saygı duyduğumuz birini otorite olarak etiketlediğimiz zaman ona kör olacak şekilde boyun edip her dediğini yapmıyoruz. Evet. <gülüyor> evet. evet. Çünkü noktası anahtar ayrımı bu. Biz bir giriş yaptık bakalım daha bu konu e, <gülüyor> epey üzerinde demlenilebilecek bir konu mail adresini vereceğim. Evet cananetirtem.net ayrıca Empatinin Gücü Instagram sayfam Deniz'in Deniz Şipatar. E, topluluğumuzun şiddetsiz iletişim Türkiye hem Facebook var hem Instagram sayfası var diyorum ve herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. <gülüyor>